Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulüllah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli mümin kardeşlerim Değerli hanımefendiler Ve değerli mümin beyefendiler Hiç şüphemiz yok Bizi Allah yarattı Celle Celaluhu tekrar ediyorum, bizi Allah yarattı. Biz Allah'ın mahlukuyuz. Yarattığı canlılarız. Kendiliğimizden isteyerek, bir laboratuvara giderek, orada oluşum isteyerek, dilekçe vererek gelmedik dünyaya. Ve bizi kulluğuna kabul buyurdu Allah. Kullarıyız. Ve bizi görevlendirdi iman görevimiz var bu anlattığım şeylerin toplamından şöyle bir sonuç çıkıyor yaratılmış olan bedenlerimiz kul olalım ibadet yapalım diye yaratılmıştır ve bu bedene de bir ruh verilmiştir. O ruhla bu biyolojik yapı insan diye bu dünya toprağında dolaşmaya başlamıştır. Tamamı bu sürecin Allah'ın dilemesi ve yaratması ile olmuştur. Sonuç olarak bizde bilmemiz gerekiyor ki, bu bedenlerimiz bizim değildir bu bedenlerimiz Allah'ın mahlukudur, bizde emanettir Benim bütün bedenim kafamdan ayağıma kadar Allah'ın bana emanetidir Tek bir parmağım parmağımın ucundaki tırnağım Rabbimin emanetidir Dolayısıyla ben Tıbbi bir neden olmadan tırnağımı söküp alsam penseyle emanete hainlik etmiş olurum. Bunun içindir ki, intihar edip canına kıyan en büyük hainliği yapmıştır. Cehennemde en büyük cezaları çekecek. Ve o cezayı sonsuz denecek kadar uzun süre çekecektir. Kendi bedenlerimiz, çocuklarımızın bedenleri, eşlerimizin bedenleri kadın veya koca, Allah'ın sahibi olduğu bizdeki emanetlerdir. Her ne kadar biz karı koca olarak bir çocuk yapalım diye lütfedip bir karar isek de, Yaratan Allah bize izin verdi ve kullandı Allah bizi. Bir laboratuvar olarak bizi kullandı ve çocuk yarattı Allah. Haddimizi açtık da biz güya çocuk yaptık düşünüyoruz. Rabbimizin emanetleri olan bedenlerimizi kardeşlerim istediğimiz gibi kullanamayız. Tekrar ediyor. Tırnağımızdan, saçımıza, cildimize, sakalımıza, vücudumuzdaki dış organlardan, böprekti, dalaktı, kalpti, iç organlara kadar. Bir Müslüman olarak ne varsa bende tamamı Allah'ındır, ben emanetçiyim diye düşünürüm, düşünmek zorundayım. Sigara içen bir Müslüman, o sigaranın çürüttüğü ciğerlerini kıyamet günü emanete hiyanet adıyla açılmış bir dosyada ödeyecektir. Zarar verdiğini bile bile, mesela turşu misal, böyle bir tıbbi kural söylemiyorum, turşu zarar verdiğini, Öksürteceğini, ishal edeceğini vesaire bildiği halde yiyen birisi sadece hasta oldu belasını buldu deyip gidecek durumda değil. Emanete hıyanet etmiş birisi olarak görülecektir. Meleklerin gözünde. Bedenlerimiz, kendi bedenlerimiz ve mükellef olarak onlardan sorumlu olduğumuz çocuklarımızın, eşlerimizin, analarımızın, babalarımızın bedenleri emanetimizdir. Kardeşlerim, bu emanet kavramını niye kullandım? Başka bir kelime niye söylemedim? Şöyle anlayalım diye. Birisi bana mesela bir milyon lirasını emanet verse. Bu sende dursun bir hafta sonra alacağım dese, ben de kabul etsem. Sonra da onu kapının önüne koysam. Birisi de alıp gitse. Veya içinden birazını alıp gitse. Benim adım ne olur? Emanete hainlik etmiş kimse olur. Ben hesabını vermem mi bunu? Nasıl vermem? Emanete hıyanet ettim. E birisinin parası emanete hıyanet oluyor kaybedilince de Allah'ın bize verdiği bu bedenler, bu güzel yüzler, bu tatlı diller bu böbrekler, bu dalaklar, bu ciğerler, bu kalpler, bu damarlar, bu kaslar emanete riayet edilerek gözetlenmesi, kullanması gerekmiyor mu? Emanete para mıdır? Kardeşlerim, giysilerimiz kıyafetler, gıdamız spordan yürüyüşe varıncaya kadar hareketler ve davranışlarımız kesinlikle bedenimizin sağlığı dikkate alınarak kullanılacak ve tüketilecektir. Bir tıbbi veri kat'i bir bilgi olarak söylemiyorum. <gülüyor> Örnek olarak varsayım üreterek söylüyorum. Çünkü elimde bir tıp adamına ait bir bilgi şu anda yok. Mesela, kot pantolon diye bir pantolon var. Bize çok sorulur, caiz mi giyilmesi değil mi? Bir fıkıh kitabında beni ikna edecek şekilde şu ana kadar caiz olmadığına dair Bilgim olmadı doğrusu. Dolayısıyla caiz değildir diyemiyorum. Ama kadın bunu giyerse, üstüne de başka bir kıyafeti olması caiz değil diyorum. Kot pantolon olduğu için değil, teşhir ettiği için. Fakat böyle bir sohbet ortamında, resmi bir bilgi yani bir tıp bilgisi olarak değil, bir muhabbet ortamında erkekler uzun süre, dar kot pantolon giydiklerinde erkekliklerinin bundan zarar görebileceğine dair bir bilgi var. Eğer bu doğruysa tıp adamı kardeşlerimiz bunu inceleyebilirler, urolog kardeşlerimiz bunu inceleyebilirler. O zaman kot pantolonu giymek caiz değildir derim. Neden? Çünkü urolojik yapısı insanın Allah'ın emanetidir. Ona uzun sürede de olsa, tıpkı zehir içen bir insanın, kendisine zarar verdiği gibi, bu zarardan dolayı da, o nesne, o pantolon caiz değildir deriz. Neden? Bir bölümüne vücudun, zarar veriyor ondan. Müslüman, helal, ve temiz ve sağlıklı giyinmek, yemek içmek ve hareket etmek zorundadır. Sen merdiven çıkmayacaksın, asansör kullanacaksın. ise bir kardiyolog filan insana genç olsun veya ihtiyar olsun, onun merdiven çıkması caiz değildir. Belki de haramdır. Peki hoca efendi, İmam-ı Azam'ın fetvası mı var? Hadis mi var? Merdiven çıkmak caiz değildir. Yok öyle bir şey. Beden Allah'ın emanetidir, onu kuyruyun diye nas var. Kendinizi tehlikeye atmayın Allah buyuruyor. Kardiyolog, uzman da buna merdiven çıkman senin kendini tehlikeye atmandır dedi. Bitti. Bitti. Bir örnek daha vereceğim kardeşlerim. Ben kendim rahatsızlık geçirdiğim zamanlar Allah onlardan razı olsun beni canları gibi seven yüzlerce kardeşim hemen telefonlara sarılırlar. İşte diyelim benim tansiyonum var. Tansiyon hasta dediler. Hocam filanca bitki şöyle kaynat öbür telefon gelir şundan şöyle ye şundan böyle genelde de soğan sarmusak böyle işte 50-60 tane bitki var bu yapay ilaçlar e, koca ilaçları dedikleri ilaçlar onlardan hep yapılıyor şunu ye bunu ye o dediklerin hepsini alsam bir manav dükkanı açarım herhalde bir kısmı tutar getirir zaten hocam bundan şu kadar kaynat bir örnek zikredeceğim. Yakın bir zamanda bir hastalıktan hastanede yattım. Sonra doktor artık evde tedavi olabilirsin dedi. Bir kardeşim aradı. Hocam dedi sana filanca e, nesnenin özünü gönderiyorum dedi. Şimdi onu zikretsem o bitkiyi yeriyorum gibi olacak. E, ya, o sebeple isim muğlak olarak zikredeyim. Gönderiyorum dedi. Sabah aç karnına akşam yatarken ikişer kaşık al ondan Allah'ın izniyle sağlamsın dedi. Çok teşekkür ederim dedim. Ben bir doktoruma sorayım ondan sonra gönder dedim. Doktorumu aradım senin dedi ciğerlerinde adele mi mi çok yüksek dedi sakın onu kullanma dedi. Tekrar hastaneye yatarsın dedi. Ciğerini kaybederiz. Aman yapma öyle bir şey dedi. Kardeşimi aradım. Dedim böyle diyor doktorum kusura bakma ağlamayacağım. İyileşince gönderirim dedi. Ya iyileşince zaten ihtiyacım yok. Şimdi kardeşlerim. Bir kör tıp düşmanlığı cahilliktir. Körük ürüne tıbba teslim olmak da cahilliktir. Bir ilaç kaç bin kere, kaç bin canlı üzerinde denenerek insanlara ilaç diye sunuluyor. Bir ameliyat çeşidi kaç bin doktor tarafından kaç yüz bin kere yapıldıktan sonra hastanelerde yaygın hale geliyor. Artı, hiçbir insanın bünye yapısı öbür insana uymuyor. Doktor bile bir ilaç veriyor, kaşıntı yaptı diyorsun onu değiştirelim onda yan etki var diyor. Bu sefer tüylerimi büyüttü filan yerde diyorsun onu değiştirelim diyor. Koca karı ilacı, işte sarımsak çok şifalı. İyi de kime şifalı? Ihlamur ciğerlere iyi geliyor. İyi de ne kadarı iyi geliyor. Ne kadar kaynatınca iyi geliyor. Bu miligramla, hatta ondan küçük rakamlarla ölçülerek ilaç yapılan bir şeyi sen demliğe doldurarak yapıyorsun. iyi bir şekilde söylüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, çok dikkat ediniz kardeşlerim. Uzmanlığı olmadığı halde bir insanın sağlığına müdahale edecek bir tedavi uygulayıp ona zarar veren o zararın tazminatını öder buyuruyor. Senin verdiğin koca karı ilacı. Laboratuvarda denenmiş mi yok. Hacı amcama iyi geldi. Zaten hacı amcan 6 aydır yatıyordu, iyileşmeye başlamıştı, rastladı belki laboratuvarda denenmemiş senelerden beri kullanılır bir şey değil senin köyde duyduğun bir şifa ilacı bunu insanlara veriyorsun onun ciğerinde uzun vadede de olsa bir zarara hatta belki maazallah ölümüne sebep olursun katil olarak dirilirsin kıyamet günü aynı şeyi doktor uzman doktor kardiyolog yapsa göğüs hastalıkları uzmanı yapsa onun yanlışını şeriatımız ile karşılıyor. Yeter ki diyor kastı olmasın, hainliği olmasın. E, doktor da öyle bir şey yapmayacağına göre. Ama uzman olmayan insanlar birbirlerine kocakarı ilacı tavsiye etmemelidirler kardeşlerim. Kendisi bunu yapan bedenine hıyanet etmiş olur. Başkasına yapansa başkasına verdiği zarar kadar Allah katında mesul olur. Ama bu gıdayı doktor kullanabilirsin. İlaçlardan sonra bunu da kullan diyorsa hiçbir sakınca yok. Zeytinyağı şifadır, Kur'an'la sabit. Doğru. Doğru. E peki bu bünyeyi zeytinyağı ile tedavi edebileceğimize dair bilgiye sen nasıl ulaştın? Zeytinyağı her şeye şifa değil ki. Filan filan filan bölümüne şifa. Yani zeytinyağı deriyi inceltiyor olabilir. Ama bir yara var ki incelince kangren olacak. Niye zeytinyağı sürüyorsun sen? Kardeşlerim, tıbbi ilaçları uzmana sormadan kullanmak, kocakarı ilaçlarını gıda gibi tüketmek cahilce yapılmış işlerdir. Bedenlerimize hıyanettir. Allah'tan korkmalı ve bunlara asla yanaşmamalıyız. Bedenlerimiz emanettir. Çocuğumuzun kendisi de emanet, bedeni de emanet. Dolayısıyla çocuğumuzu çikolata tiryakisi yaptığımız zaman gıda düzeneğinde bozulmaya neden oluyoruz. Sabah akşam dondurma yiyen çocuk misal olsun diye zikrediyorum. Sıkıntı yaşıyordur. Ev yemeklerini yemeye vakit bulamayacak kadar ambalajlı yiyecekler tüketen çocuğa zarar veriyoruz. Bu zarar verdiğimiz sağlığı kıyamet günü hesabı bizden sorulacak bir şeydir kardeşlerim. Bedenlerimiz bizde emanettir. Allahu Teala'nın adıyla ona iman ilkesiyle yaşanan bir evde bu emanete kesinlikle dikkat edilmelidir. Onun için evlerimizde helal, temiz, sağlıklı gıdalar tüketilecek. Helal, temiz, sağlıklı giyisiler giyilecek. Helal, temiz, yani haramlardan temiz, sağlık açısından uygun sporlar yapılacak. Yani ben şu hareketi yaptım, küle verdim, sen de yap. Ya bunda bel fıtığı var, o hareketi sen buna nasıl tavsiye ediyorsun? E ben zayıfladım. Allahu Ekber. Hiçbir Müslüman, aile hekimine sormadan, bir spor çeşidini yapmamalıdır. Yani duyduğum kadarıyla söylüyorum, yüzme dışında hiçbir spor çeşidi yüzde yüz herkese yararlı değil. Tansiyonu olan, ciddi tansiyon düşüklüğü olan birisine çökme ve kalkma hareketi yaptırıyorsun sen. Her kalktığında tansiyonu gözünü karartıyor adamın. Misal, misal. Aile hekimliği elhamdülillah nimet olarak herkesin kapısında Aile hekimine danışmadan veya uzun yılların tecrübesine riayet etmeden insan kendine ait kararları vermemelidir. Ben hasta olursam da benim zararım, kimseye zararı yok. Öyle diyemeyiz. Beden senin değil, Allah'ın sendeki emanetidir. Sağlığımızı korumak zorundayız. Gereksiz bir kere bile öksürmemeliyiz. Bir kere bile gereksiz öksürme bizim için vebal olabilir. Ne gereği var? Daha rahat subhanallah derim. Daha rahat namazı kalkarım kılarım. Gıda, en başta gıda ve giysi ve hareketlerimiz bu hareketlere evdeki dizaynımız da dahil. Mesela evin güneş gören tarafı var. Kuzeye bakıp güneş görmeyen tarafı var. Neden yatak odamızı güneş görmeyen taraf yapalım da sabaha kadar rutubetli yerde uyuyalım? Misal yani. Hayatımızın yoğunluğu nerede geçiyorsa, evimizin sağlıklı köşesini niye orası yapmayalım? Misal, oturduğumuz koltuklar neden İki kişi arkasında duracaktı ancak ben oturabileceğim. Bu sebeple de bel ağrısına neden olacak bir koltuk olsun da bizim aile olarak boyumuz kısadır. Niye koltuğumuzu kendi sağlık şartlarımıza göre almayalım? Niye gaz yapan yiyeceği mutfakta illa tüketeceğiz, sadece bu sene bu satılıyor, reklamı bunun yapılıyor diye karar verelim? Allah'ın emanetlerine saygı göstermek zorundayız. Sağlığımız, bedenimiz, çocuklarımızın sağlığı, bedeni, eşlerimizin sağlığı, bedeni emanettir. Emanetin sahibi de Allah'tır. Bunu unutmayalım değerli kardeşlerim. Assalamualaikum ve rahmetullahi ve